en mücriminiz olarak bütün midim ona bağlamışım. Hacca gidip hacerül Esled'in karşısında hele 15 gün 20 gün beklediğim halde Rabbim buna şahittir. İkinci bir günah işlememek için hani bana bir kadın sürünmesin diye, hacerül Esled'i öpmemeye sabretmem. Bütün bu niyetimdeki, düşüncelerimdeki şeyleri vesile yaparak Rabbime günahını affetti insanların içinde Amin de işler havası içinde, mücrimin günahlarını da bağışlamasını dilerim. Çok mahcup olacağım, sizler cennete, ben cehenneme gittiğim zaman çok mahcup olacağım, beni perişan edecek. Fakat ümidim de çok kavidir. Rahmetine karşı bel bağlamam çok kavidir. Belki Beytullah'ın içinde yattım, kumu başıma yastık ettim, kumun içine gömüldüm. Boş bir ambulurda bulur daha de öperim dedim. Vedamda da dahi öpmem bir eser olmadı. Bir kadın önüme geçince kalbim kırık, geriye döndüm. Nasip değilmiş demek dedim. İbadetimi sana emanet edeyim. Öbür alemde lisanınla ve gözümle Farik Kainat Efendimiz'in ifadesi içinde bana şehadet edesin. Mahzun ve mükeddel geriye döndüm. Rabbim biliyor ki, dinime saygımdan ötürü bunu yaptım. İşte bununla beni de bağışlasın. Günahını bağışladı insanların içinde. Muhterem Müslümanlar, objektif mevzular içinde, hislerimi ara sıra işin içine karıştırıp bulandırmak, bazen beni aşan hususlardan oluyor. Önüne geçemiyorum, siz muakaze etmeyin. Ne derece işten geliyor onu da bilemediğim, şu heyecan melecenden ötürü Rabbim de beni muhakkaza etmez. Evet hac insanın maselah bütün seyyiatını yur yıkar insanı tertemiz hale getirir. Talihli insanlar, Cenab-ı Hakk'ın kerem-i masar mazhar olmaya namzet kimseler. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün inşallah Cenab-ı onlara da nasip etsin edecektir. Gitsin ziyaret etsin. Onun köyünü ziyaret, gözden günahı yıkar siler süpürür. Köyünün toprağını göze sürme çekmek, o gözün cehennemi görmesine mani olur. Kalbin oradaki heyecan ve kafakanı mahşerde dehşet engiz manzaralar karşısında, heyecan ve helecana düşmesine mani olur. Sekine ve itminan içinde, en daha edici o sahne yaşmasına inşallah vesile olur. Haç mesele her şey silerden bu girizgaha girdik. Bunları anlattık. Amr As'ın misaliyle de bunu gördük. Gördük ki Farik Aynat efendimiz ki sadık ve mastuk insan mazalef günahların affına vesile saydı üç şeyden birisi olarak Kâbetullah'ı ziyareti karşımıza çıkarıyoruz. Böyle kutsi, mübarek ve yümünlü bir yola çıkarken, bugün olmazsa yarın inşallah çıkacağız. Belki bir gün cemaat halinde çıkacağız. Cemaat halinde Rabbimize karşı ubudiyetimizi arz etme imkanını bulacak, Fahri Kâinat Efendimiz'e hesap verme, veya bu yolda bize rehberlik yaptığı için teşekkür etme. Dini mübini İslamı ı halinde meşakkatlere katlanarak bizim için açtığı için sürçmeden yürüdüğümüz bu yolun şükranını takdim etmek üzere gidecek bir ağız olarak hep beraber teşekkür etmeye geldik ya Resulallah diyeceğiz inşallah. Giderken herkes gidiyor Gidenler kulaklarına küpe etsinler, iyi bilsinler bunu. Giderken acca mukaddem şeyler vardır. Burada tevbe etmek lazım. Ağırlıkları atıp da gitmek lazım. Mezalimi reddetmek lazım. İşlenilen haksızlıkları burada gidermek, mazluma gidip hakkını bana helal et demek lazım. Kazayı düğün lazım. Verecekli olduğun, olacağın şeyleri hediye etmen lazım. Ve sonra o yolda günahlarına kefaret olsun diye bol bol sadaka vermek lazım. Hakkın sana vereceği şeyleri vermesini beklediğin yolda bol bol vermen lazım. Zira Rabbin rahmetiyle rezonans olmak gerek ki istifade edesin. Nasıl olacak? o da ahlak-ı ilahiyle ahlaklanmak suretiyle asıl olacaktır. Vereceksin ki versin, güleceksin ki rahmet gülsün, ona doğru adım atacaksın ki rahmet sana doğru adım atsın, teveccüh edeceksin ki teveccüh etsin, ahlak-ı ilahiyle mütekallik olacaksın ki, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti rezonans olmuş gönlüne akıp akıp gelsin, yetti mi desin sana, doydun mu artık, itbinana ulaştın mı, tembihinde bulunsun. Öyleyse reddime zalim esastır, öyleyse tevbebi esastır, öyleyse borçların tehdiyesi esastır. Zira bunlar yapılmadan gidersen, terhip hadisleri içinde gördüğün bir hadisi şerif, senin için ümişliken olabilir. Sen orada lebbeyk, Allahümme lebbeyk dersin. Emrine bel kırıp, boyun büktüm, geldim dersin Rabbine karşı. Halbuki yukarıdan gelen ses, senin istifadene mani olucu mahiyettedir. La lebbeyk denir sanam. Giydiğin elbise haramdan, kursağındaki şey haramdan, dilinde kelam haramdan, kulağında kelam haramdan, ne senin lebbeykini kabul ediyorum, ne de sadeykini kabul ediyorum bilme ihtimali de vardır. İşte bunun içindir ki, Abdullah İbni Ömer gibi, Ömer bin Aziz gibi, kalbi küçük bir hemen oynama ile ihtizaza gelen ve kendinden geçen kimseler, Hazreti Hasan gibi ince kimseler, Hazreti Hüseyin gibi ince kimseler, hac etmek üzere ata binerken, hafakan, can içinde kendilerinden geçiyorlardı. Hatta atın üstünden bayılıp aşağıya düşen Hazreti Hasan uyarıp da kendisine getirdikleri zaman niçin bu ya Hasan ya İmam niçin bu dediler. Ata bindiğim zaman lebbeyk Allahu lebbeyk dedim. Lebbeyk ve sadek dedim. Vel hayru dedim. Ama endişe ettim. Ya Rabbim yukarıdan ne lebbeykini ne sade ikini, ne de el kullubbiye de ikini kabul etmiyorum dersen ne olur benim halim? Haşa ki Hazreti Hasan'a Rab, onun lebbeyk ve sade ikini yüzüne vursun, haib ve khâsir kılsın. Hazreti Hasan, Efendimiz tarafından mimberine bevide yanına çıkarılıp halka teşhir ediliyor ve gösteriliyor gibi. Bu benim çocuğum var ya, bu bir efendidir, efendi efendidir. Fitne fücurun kol gezdiği zaman, iki İslam cemaatinin arasını sulh edecektir dediği, mübarek alnından öptüğü, cennetin gençlerinin efendisi olan Hazreti Hasan'ın lebbeyk ve sadeyi geriye çevrilmez. Ama büyük imam bize bir şey anlatıyor, kazayı düğün yapacaksınız, tevbe edip Rabbe döneceksiniz, Raddi mezalimde bulunacak, haksızlıkları silmiş, süpürmüş gitmiş olacaksınız, heyhat ki bunu yapmış olayım. Yapmış olanlara ne mutlu, Cenab-ı Hak o bahtiyarlar içinde biz sizleri de af ve mağfiret buyursun. Saniyen, o yola çıkarken birincisi bu, ikincisi helal parayla hacca gitme. Zira kursağında ve sırtında haram olduğu müddetçe, Rabbin rahmetiyle yine münasebet kuramayacak ve istifade edemeyeceksin. Ona çok dikkat edeceksin, helal olmasına çok dikkat edeceksin. Ve belli bir mevkiden başlayarak, mesur dualarla o mesafeyi kat etmeye çalışacaksın. Allah'ım ehl ve ailemi, efradımı, yakın ve akrabalarımı arkada bıraktım, onları sana emanet ettim sana doğru hicret ediyorum diyecek yola çıkacaksın. Ve bütün bir yol boyunca, kalbin ona karşı bağlılığın heyecanını ve hele canını taşıyacak. Sen yılandan, çıyandan kaçıyor gibi, günahlardan, fısktan, hücuddan, cidaldan kaçacaksın. Kur'an'ın fermanına uyacaksın. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ bir kimseye hac farz olursa, artık onun için refes yani fuhşiyata ait iş, söz, kavil ve düşünce olmayacaktır, füsuk da olmayacaktır, cital da olmayacaktır. Bunları terk etmiş olarak acca gidecek, gelecek ve Cenab-ı Hak onu mağfiret buyuracaktır. Men عَجَّ falam yarfus يَرْفُثْ وَلَمْ يَسْفُقْ رَجَعَكَ يَوْمَ وَلَدَتُ اُمْمُهُ Hadis-i Şerif'i biraz evvel okumuştum. Hadis'in başı aynı olmakla beraber bu müttefakun aleyh hadise mukabil tirmisinin rivayet ettiği hadisin sonucudur. şudur. <gülüyor> غُفِرَ ma اَتَقَدَّمَ مِنْ Bu hava ve bu şekilde hacca gidenin bütün geçmişteki günahlarını Allah mağfiret buyurur. Cenab-ı Hak günahlarımızı mağfiret buyursun. Kâbe'yi namaz kılma havası içinde tavaf etmem. Namazda duruyor gibi huzur ve huşû içinde bulunma. Unutmama. Altımda cinler bu metafta tavaf ediyor. Üstümde melekler pervane gibi pervaz ediyor. Rab buna nazar ediyor, nazarı merhametle bakıyor. Enbiyanın ervahı bizimle beraber bu yolda bu metafta dolaşıp duruyor. Havası içinde tavaf etme, ben Ümmet-i Muhammed ve selamı zemmetmem. İçlerinde üç beş tane haccı kabul olanın hürmetine, Cenab-ı Hak diğerlerinin de haccını kabul buyurmuştur. Fakat Kabe'nin tavafındaki laubalilik çok defa beni dahidar etti. Sanki kalbim o kadar rakik mi? Sanki bu meselenin büyüklüğünü o kadar ben mi müdürküm sadece? Sanki şairi tazim bana mı kaldı katiyen ve katibeten ama kem talihli ben kim bilir belki de tecessüs hissiyle herkeste kusur aradım aradım da kimse Beytullah'ı tevaf etmiyor turist gibi dolaşıyor dedim kim bilir belki de seyyiat ettim ama kim bilir belki de ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın laubaliliğini gördüm Gayrı ciddiliğini gördüm, namaz kılarken dünyaya ait işlerle iştigalini gördüm, rühen ve kalben tedirgin oldum. Sonra günahlardan arınmak için Arafat'a koşacak, kefene bürünecek, bunun manasını ilerideki derste anlatacağım inşallah. El açacak, bir zevalden ta akşama kadar yalvaracak, yakaracak, bir dur olmayacak, Manasını ve gerekli olan şeyleri yeniden anlatmak üzere döneceğim o hususa. Ve sonra Müzdelife'ye gelecek ayrı bir meşakkate katlanacak. Remi cimar edecek nefsini, aklını ve mantığını taşlayacak. Kabe'yi yeniden tavaf ve veda edip ayrılacak. Ayrılıp resûl Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna çıkacak. Tekmil vermek üzere huzuruna çıkacak. Bu yolu bize açan Resul Ekreme teşekkür etmek için Allah'ın salat ve selamı sana olsun. Sen bu yolu açmasaydın yolsuz bizler nasıl bulurduk bunları? Sana salat ve selam olsun. Bize piştarlık yaptın. Sana salat ve selam olsun. Rabbimize karşı kulluk edasında bulunduk. Ama nice yaptık, nasıl yaptık bilemiyoruz bu mevzuda dahi senin yine araya girmeni istiyoruz. İşte onun için Kabe'yi bıraktık, sana geldik. Diliyor ve dileniyoruz ki araya gire bizim için şefaatçi olasın. Elimizden tutasın, bizi huzur ilahiye götüresin. Ve diyesin ki urren muhaccelin, bu alınlar secde etmiş alınlar, bu kollar ve ayaklar, abdeste yulmuş, çıkanmış kollar ve ayaklar, Bunlarda namazın ve abdestin izi var. Bunlar bendendir. Ya Rabbi diyesin. Hacımızın kabuluna vesile ve şefaatçi olasın. Bunun için huzuru risalet benahiye gidiyoruz. Ve giderken bin edep takınıyor. Bin edeple gidiyoruz. Nabinin sözleri içinde. Sakın terki edepten kuyi i Kudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu ilave edeyim, uşakın mihrabıdır bu uşakın minberidir bu beşerin her şeyidir bu Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna giderken yumurta üzerinde yürüyor gibi gideceksin Dudağın geriye gitmeyecek her lahsa seni gördüğüne inanacak izan edeceksin başında bulunduğun zaman selatı selam çektiğin zaman ve aleykesselam sözünü duyuyor gibi kalbini verecek, kalbinle huzur-u risalet bulunacaksın ve bir şevk içinde bu tatlı yolculuğa katlanacaksın. Bir an evvel kavuşmak için, için yanacak ve ciğerin sızlayacak, ne zaman ne zaman deyip sılana vatanına dönüyor gibi asıl vatanına giderken, başını trenden çıkarıp da ne zaman varacağım diye bekleyen insan gibi, ne zaman köyünün tozunu, toprağını göreceğim, ne zaman cennet toprakları kadar rokutsi toprakları yutacağım, ne zaman yemyeşil kubbenin altındaki aziz misafir karşısında, işte cürmümle beraber geldim, işte tasmalı boynumla beraber geldim diyecek diye, bu hava içinde şevkle gideceksin sarım Allah bunu dile getirir. Ey saruban zimamı, çeksem tikuyi i virane dilde zira yer kalmadı karâre. Ey saruban müşfik, sen olmadın mı âşık? Ah ı revlik etmâ rahm eyleyip Atının devesinin üzerinde, hevde çecin deve üzerinde ilerlerken Ravz-i Tahire'ye doğru bir an evvel varmak için Çırpınan bir Osmanlı Paşası'nın kalbidir. Ey karbancı sen hiç aşık olmadın mı? Resul-i Ekrem'e hiç gönül vermedin mi? Maşuk yolunda kat edilen mesafenin ne demek olduğunu duymadın mı? Acele sene Kafakan içinde, kafakan içinde kalbim çatlayacak gibi. Canın dudağıma geldi gibi. Bir an evvel kavuşmak, kanat açıp uçmak, Resulullah'ın huzuruna kendimi atmak istiyorum. Heyecan ve helecan içinde dudaklarından dökülen sözler, bu vuslata, tatlı vuslata koşarken bu haline güzel ifade eder. Cenab-ı Hak giderken tam bir azim, dolu bir samimiyet, alabildiğine bir şevk içinde edeple huzuru risalet benaiye gitmeyi, جعل امتي محمد عليه الصلاه والسلام نصيب وميسر يلسن بالله تعالى الفاتحة الحمد لله،, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله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 Ve şahid olun, sibidana, səneden, ما بعد فيا عباد الله انشاء الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات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 Eşhedü en la ilahe illallah irkan ismini Rabbimiz yaptığı gibi Rabb'in ismine mukarin kılarak ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve deriz. Ona selam çıkar, temennâ ederiz. Teşekkürlerimizi ve senalarımızı arz ederiz. Aynen bunun gibi fiili vasıfata ibaret olan bütünüyle hareketten ibaret bulunan, haç farizesini eda ettikten sonra orada vicdanın duyduğumuz, kalp gönüyle duyduğumuz Allah'ın nimetlerine karşı cennete götürücü nimet, cemalden nikabı kaldırıcı nimetlerine karşı bu büyük vesileliğin teşekkürünü arz etmek üzere ayrı bir mesafede hakat eder, Medine-i Münevvere'ye gelir, Fâli kainat Efendimiz'i ziyaret ederiz. Zira bu bir Kadir şinası ifadesidir. İyiliğe karşı, ona karşı iyilikte bulunmanın, ihtiyacı olmadığı halde iyilikte bulunmanın ifadesidir. Sultana eldeki bir kaşık suyuyla hediye götürmenin ifadesidir. Banda bahçesinde dişlelerin çağıldığı Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a bir testi suyla gidip çoban armağanı çam sakızı demenin ifadesidir. Ya Resulallah gelişimize de getirdiğimiz şeylere de senin ihtiyacın olmadığı müsellemdir. Ama edep ettiği huzuruna gelirken eli boş gelmekler. Sana salat ve selam getirdik. Ubudiyetimize günahtan arınmış olarak huzurunuza çıkmaya çalıştık. Alınlarımızda bulunan parlaklığı kapatan, günah lekelerinden arınmış olarak, hurren muhaccenin keyfiyetine perde olan şeylerden arınmış olarak huzuruna geldik. Bu bir kadir-şinaslık ifadesidir. Fahri Kâinat Efendimiz'e karşı bir his-i vefa ifadesidir. Öyleyse bunu terk etme, şefa ifadesidir. Hazreti Muhammed Mustafa bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. مَنْ زَارَن۪ي بَعْدَ مَوْت۪ي فَكَاَنَّمَا زَارَن۪ي Vefat ettikten sonra beni ziyaret eden, hayatında ziyaret etmiş gibidir. Nasıl onlara şefaat edeceğim, ona da öyle şefaat edeceğim. Ve yine Hazreti Mustafa buyuruyor: Menzara kabri vacebetine şefaati Kabrimi ziyaret edene şefaatin vacip olur. Bir borç bilirim ona şefaat etmeyin. Ve yine Hazreti Mustafa buyuruyor: Men her cavanı yazır ni fakat cefalidir. beni ziyaret etmeyen bana cefa etmiş, beni müteessir kılmış olur. Ve yine Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <tıklı> "Ben kabri ve minberi Ravat'un min Riyad'il Cennet ve minberi ala havzi. Minberimle mihrabım arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve benim minberim havzımın başındadır. Dünyada oraya gelen mana güllerini yudumlayan" ahirette havzundan benim elimle kadeh, kadeh içecek demektir. Fahri Kainat Efendimiz böyle buyurursa, kendini ziyareti vefanın ifadesi sayarsa, terk-i ziyareti cefa sayarsa, kalb ürpermeli ona karşı saygısızlıktan, ben kabetullahi ziyaret eder de oranın hatibini ziyaret etmeden nasıl dönerim? Ben Beytullah'ta namaz kılar da, imamla gidip selam çakıp tanışmayı nasıl ihmal ederim? Mümin bu türlü hafakan ve heyecanla dolu kalple, Hz. Muhammed Mustafa'nın huzuruna gider, selam verir ve ona dehaletini ifade eder. Allah cümleye nasip ve müyesser eylesin. Yola çıkan herkes, ...bu aşk ve iştiyak içinde çıkar... ...onun köyünün toprağına ayağını basan herkes... cennette geziyor gibi bir hava kazanır... ...arkadaşlarımızdan birisi vardı... ...kendisine çok yakın olan birinin mücadelesiyle ...hem parlamenter olduğu bir dönemde... ...Ravza-i Tahire'yi gördüğü... ...ve Medine topraklarından içeriye girdiği zaman... Sultanın karşısında bana düşen şey budur diye bir işlek gibi yatıp yerlerde yuvarlandığını nakletmişti. Köyünün tozu toprağı günahkar vücuduma bulaşsın tıpkı mezmerelikte yuvarlanan bir mahluk gibi diyerek azam derecede arzı tevazu ettiğini ifade etmişti. Kuddusi bunu kendisine has güçlü anlatırken o medineyi tozu, bu kudüsü yüzüne tutyardır sözüyle anlatır. Tozunu toprağını alayım, diye burnuma götüreyim. Koklarken dünyada bundan daha tatlı bir koku yoktur diyeyim. Yunus bütün Anadolu'nun Hz. Muhammed aşıkı sallallahu aleyhi ve sellem dertlerinin siyatına tercüman havası içinde. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzular seni, sözüyle buna tercüman olmaya çalışır. Gerçek müminin iç aşk ve heyecanını ifade etmeye çalışır. Her yıl başı oraya gider, gider yüzlerini gözlerini sürerler, geride kalanlar da imkisar çekerler. Niceleri vardır ki kurbu huzura müşerref olurlar, doğrudan doğruya iltifat görürler, selam verir, selam alırlar, oturur orada sohbet ederler. Niceleri vardır ki bu meclis içine girer de la yüşkâ suum sofrasından istifade ederler. Resul ü Ekrem'le konuşan, hemdem olup sohbet edenler arasında bulunduk ya Rabbi. Selam verip alanlar arasında bulunduk ya Rabbi, eteklerimizi boş geriye döndürme, etekleri mücevherlerle dolu olanlarla beraber bizi daha şür ne eyle. Evet. Ahmet Rufayi Hazretleri, Fakr-i Kainat Efendimizin, Muhammed Mustafa-i Efendimizin, kainatın İftihar Tablosu şerefi ben Beni Adem Efendimizin, Şerefli torunu olarak, on iki tarikat imamından biri bulunarak, açtığı çığırda binlercesine nur Muhammed'i intikal ettirme şerefiyle baş-ı ı kemalata ulaşmış olarak, seksen-doksan yaşında son hacını yaparken, şerefli dedesinin huzurunda mahzun ve müketler oturuyor. Belki de kendisine bir şifre gelmiş, Madem'a gelip ziyaret edemeyeceksin, artık senin içinde rihlet va mevzudur. Ak saçlı insan, ak sakallı insan, ak alınlı insan, birlerce kirli anlı ak yapan büyük insan. Mükedder kalbiyle bir kere daha şöyle son olarak, Kemal'i ve Kemal'ini yakazede görsem, o pamuk gibi kapansam. kaparsam, Günahkar anlımı sürsem, dudaklarımı o tatlı eller üst üzerinde gezdirsem, ne olur sultana sultanlık gedaya gedalık yakışır. Ya Resulallah lütfede ver. O bu iç heyecan ve helecanlarını yaşarken, dilin tercüman olması mümkün olmayan, bu manalara tercüman olmaya çalışırken, birdenbire ravze Tahir'e ihtizaza gelmiş gibidir. ...kubbe başından aşağıya yıkılıyor gibidir... ...demir parmaklıklar kalkmış da... ...ravzeden pamuk gibi bir el... ...Ahmet Rufayi hazretlerinin dudaklarına uzanmıştır... ...âlem cennet olmuştur... ...hal cennet olmuş, devran cennet olmuştur... ...doya doya öpmüş ve kendinden geçmiştir... ...bu büyük bir lütuftu, bu büyük bir ihsandı... Bu ihsana mazhar olan insan, bütün insanlığı başına bastırıp geçseydi, idi ve sezaydı. Ahmet rüfayı bunu yapacaktı. Büyük lütfa nail oldum. Başımı eşiğine koydum, sultanın kapısında büyük lütfa mazhar oldum. Başımı eşiğe koyayım da, alem bassın geçsin, bunu cana minnet sayacağım. Kalktı başını Ravzayı Tahire'nin bir koydu. Bilenler başka kapıdan geçtiler, onu bilen ve tanıyanlar uzaklaştılar. Bilmeyenler başına basıp geçerken, oh ne güzel oluyor diyordu. O öpmeden sonra başı gururu böyle ezdirme, o öpmeden sonra hüccacın ayaklarını altında kalma ne tatlı ne şeydi diyordu. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat etmişti. Bir cemaat halinde iltifat bevi bekliyoruz. Huzuruna gidip de öpeceğimiz anı bekliyoruz. Bize verdiği Kur'an'ı dudaklarımıza götürüp başımızdaki taca sorguç yapacağımız anı bekliyoruz. Ve sonra bu uğurda başımızı yere koyalım. Bütün insanlık bassın geçsin. O lütuf karşısında bu hakaretin ne ehemmiyeti olur. Bu zillete dünden razıyız. El verir ki Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Sellem ölü gönüllerimizi ihya edecek bu iltifatta bulunsun. Hazreti Muhammed yolu iştiyak yolu. Hazreti Muhammed yolu aşk yolu, şevk yolu. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem yolu gönüllere ışırık yolu ve itminan yolu. Bu zaviyeden bakınca Neslimizin ne kadar şey kaybettiğini herhalde idrak ediyorsunuz. Aradaki boşluğu görüyorsunuz. Onu tanımayıp birbirine düşen insanların nasıl canavarlaştığına şahit oluyorsunuz. Allah'a hamd ve sana olsun. Onu bize bildirdi. Gönüllerimize duyurdu. Açtığı şehra içinde arkasında topladı. Yaptığımız şeyleri yaptık. Yapamadıklarımıza üzüldük. Bağışla ya dedik. Allah dedik, muhakaz etme Allah'ın Habibi dedik, Sen alemlere rahmet için gönderdi, şefaatil ehlil kebahiremin ümmeti dedirtti. Biz günahkar ve günah-ı olanlara, sen şefaat eylediği arkanda, kemer ve seyyubudiyet içinde duruyor, dualarını amin diyor, elimizden tutacağı anı bekliyor arş-ı kemalata yükselteceğin dakikaları, bütün şevk ve iştiyatla intizar ediyoruz. 2-3 asr-ı perişan ve sergardan, Hz. vesselam'ın hurren muhaccelin ümmeti, başı secdeli, kalbe heyecanlı ümmeti, uzatıp da ellerinden tutacağı anı beklemektedir üzerlerine ve yüzlerine nazar-ı merhamet ve mürüvvetle bakacağını beklemektedir. Baktığı an içimiz yunacak, yıkanacak, tertemiz kimseler olarak Ahmet rufay Hazretleri gibi kurbu huzuruna yükselme havasını iktisap etmiş olacağız. Cenab-ı vacib Vücud ve Tekaddes Hazretleri, İslam'ın son karakolu günlerini uyku içinde geçiren şu Asil ve Necip milleti ve milel İslamiye'yi kendilerine şu Müslümanlığın daydar olduğu asırda büyük vazifeler terettüp ettiği anda yardımcı olup ikaz eylesin. Hakiki vazifelerini müdrik kılsın. Hela inne ahsenel kelami ve ebleven nizam. Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأغسطوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْ تَأْخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهِ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين آمين الحمد لله الحمد لله حمد كاملين كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الموتبل تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 Kama barıkta, Allah siddin Aİbrahim ve Allah siddin Aİbrahim, fil alemi Rabbana, İnek amil mali. Barda Allahumma, an Sadika, Abi Bakr, Al-Faruk, Al-Malik, Al-Iman ve Ali, rədi Allahu an. Və an Sıttetil, Baqetin, Yarşetin, وَحْشُرْنَا ma'hum بِلُتْفِكَ اَم۪ينَ Allah'a mevzun, diyorum, Allah, Allah'ın kulları. اِتَّقُوا <gülüyor> Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi yaratan, maddi manevi istikamet veren, doğru yolu gösteren, sırat müstakime hidayet eden, İmanla kalbinize ikminan getiren, kainatı konuşturup kendisini anlatan, nefsinizde size kendisini tanıttıran, Rabbinize karşı çok saygılı olun. <gülüyor> Rabbinizin himayesine girin, Rabbinize itaat edin. اِنَّ adli يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْزَانِ وَإِذَاءِ بِالْقُرْبِ tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esasatı yaşamakla, istikamet içinde bulunmakla, keza ihsanın en genişiyle emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya, binlerce tarrakalarla mevcudiyetini ölmemiş kalplere, duyan vicdanlara duyuruyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şahbal açması istikametinde, mal ve canın pazara sürüldüğü bir dönemde varınızı yokunuzu yakın daireden başlayıp zarf etmekle size emrediyor. وَيَنَٰى اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın en genişinden, açığından, kapalısından, büyüğünden, küçüğünden, bacayı ve saçağı saranından, en bir kısım kimselerin anlamadığından, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, beşerin idrakının değil, sahibi Kur'an'ın, Resul-u çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhanlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü eyni yol içinde, bir sürü saklı yol içinde tek doğru yol olan Siratı müstakimi bulasınız, emmi içinde cennete dahil olasınız. Akimiz sala, inne salate tanaan ilfahşai ve almunkar, <gülüyor> ve la dıkru Allahi akbar, yalemu ma Allahu ala. Allahu akbar, Allahu Allahu Şükür İlahe İlahe بل كهف و الرقيم